Bölüm 136 Çocuklara selam verilmesi Hadis 862 Enes Allah ondan razı olsun çocuklara rastladığı zaman onlara selam verir ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı derdi.